Tamam, o zaman hazır böyle sevinçliyken. <gülüyor> Abdülaziz Vayındır'ın defalarca şahit olduğum bir yanlışlığını düzeltmesini rica ediyorum. <gülüyor> tam, tam zamanı, <gülüyor> ha, evet. <gülüyor> Tahrim Suresi 3. Ayet'e bakıldığında Allah'ın Resulüne Kur'an'da geçmediği halde vahide bulunduğunu apaçık bir şekilde görüyoruz. Bakara 187. Ayet'e de bakabilirsiniz. <gülüyor> Daha önce Kur'an'da, Ramazan ayının gecelerinde kişilerin hanımlarına yaklaşmasını yasaklayan bir ayet olmadığı halde Allah bu yasağı kaldırdığından bahsediyor. Öyleyse, kesin bir şekilde bu yasağın Kur'an dışında bir vahiy ile Rasûl'e daha önceden geldiği anlaşılıyor. Enfal suresi 7. ayette geçtiği üzere, Allah, hatırlayın ki Allah size iki tayif eden birinin sizin olduğunu vaad ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz, sözüne bakınız. Buradaki vaat de daha önce Kur'an'da geçmemişti. Peki Allah bu vaadi nasıl bildirmişti? Daha nice kat'i deliller ortaya koymak mümkündür. Resulullah'a Kur'an dışında vahiy gelmedi derken, hangi kaynaklarla delillendiriyorsunuz? Ya bu soruma cevap verirsiniz, ya da bu iddianızdan vazgeçersiniz. Allah! <gülüyor> Şimdi belli bu, bak buna cevap veririm yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye cevap veririm? Şimdi bu, bu şahsın bizi dinlemediği belli yani. Şimdi bizi, ama dinlemek zorunda da değil elbette yani konuşmalarımızdan sadece bir tanesini duymuş da diğerlerini duymamışsa normal, bu soruyu soracak tabi. Çünkü geleneksel yapıda iki tane Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o e, sünneti vahyedirmiştir. Ona vahiy gayrimetluv derler. Yani Resulullah dinle ilgili yaptığı konuşmalarda ki bu şahsın söylediğine göre dinle değil, diğer konularla konular da giriyor devresi, devreye. İşte derler yani, şeyi delil getirirler biliyorsunuz. E, Necim Suresinin 6. ayet miydi? Üçüncü ayetini delil getirirler. ve يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ <Gülüyor> İlhu illa wahyun yuhâ. Resulullah kendi hevasından konuşmaz. Yaptığı konuşma kendisi yapılan vahidir derler. Peki tamam. Devamında ne diyor? Allemahu şedidul kuvvâ. Bunu ona o güçlü olan Cebrail öğretmiştir. Şimdi Resulullah'a vahiy gayri metlu gelir diyenlerin hiç birisi bunu Cebrail getirir demez. Onu demiyorsanız bu ayet size delil olmaz bir kere diyen birisi yok. Bu bir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geliyorsa, hiçbir konuda hata etmemesi gerekir. Allah ona önce hata yaptıracak, sonra da niye bu hatayı yaptın diye onu ayıplayacak, olacak şey mi? Yani işte o bahsettiği Enfal suresinin 67. ayetinde biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Suresi'nin dördüncü ayeti gereği düşmanı tamamen etkisiz hale getirdikten sonra esir almalıyken düşken düşmanın etkisiz hale getirmeden esir almıştır. Ne diyor Allahü Teala oldu? Maykan ile bi yine yekun en yekunu lehu esra hatta fil ard. Düşmanı savaş meydanında etkisiz hale getirmeden hiçbir bin esir almaya hakkı yoktur, diyor. Şimdi Bu mantığa göre Cenab-ı Hak önce ona vahyetti. Esir al dedi değil mi? Sonra da niye esir aldın diye? Onu ayıpladı. Burada ayıplanacak olan Allah mı olur, Resulullah mı olur? Önce bunu yaptıracaksın, sonra da ayıplayacaksın. Sonra O şey de tabii bu arkadaşımız dinlememiş bizim dersimizi. Enfa Enfal suresinin 7. ayetinde levla kitabu minallahi sebaka yok o değil. Ve ve idi'a'idukumullah ihtat ta'ifeteyn enha lekum ve tuwaddunu geyra zati şevketi tekun lekum ve yurid ve yuridullah en ihkka'l hakka bi kelimati ve yakta dabirel kafirin. Allah size vahye şey vaat ediyordu. İki gruptan birisi sizindir diye. Şimdi Allah vaat etmişse bu kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de olmalıdır. Onun için o vaat Rum Suresi'ndedir. Cenab-ı Hak söz vermiştir orada. Ya yani şeyde Elif Lam Mim Qulbetir Rum Müslümanlar Mekke'deyken Rumlar Perslere mağlup olmuşlardı. Bunu tar tarihi bir şeydir vakadır. Tarih tarihçilere sorun, size anlatırlar. Rumlar Perslere yenilmişlerdi. Qulbetir Rum fi ednel art, ednel art ya yerin en çukur bölgesi dersiniz. Yani şeyde bugün Lut gölü çevresindeki bu olay orada geçmiştir. Bak, onu da söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ya da Mekke'ye en yakın şey, mesela Rumların ve Perslerin Mekke'ye en yakın yerlerinde birlikte yapabilecekleri şeyde, yani o sınırda en yakın kısımda diye de anlaşılabilir. Ama en çukur yer ki yeryüzünün en çukur bölgesidir, 400 metre biliyorsunuz, denizden aşağıdır orası. Yerini de bildiriyor. Vahum min badı galbihim, seyalibun, bunlar bu mağlubiyetten sonra galip geleceklerdir Rumlar. Ne zaman? fi bıd'i sinîn Bıd'i sinîn, Bıd'i sinîn demek Arapçada üç ile dokuz yıl arasında demektir. Yani Allah oraya süresini de veriyor. Müslümanlar Mekke'de çok büyük baskı altındalar. Bunlara bir moral de veriyor. Allahü Teala orada. Ondan sonra Bunlar bu mağlubiyetten sonra galip geleceklerdir. Şimdi bu galibiyetleri biz bunu kader konusuyla ilgili derslerimde defalarca anlattık. Hani bu bunların hepsi birer imtihan sorusudur. Kader orada insanların davranışlarıdır diye anlatmıştık yani size hatırlarsınız. Lillahi'l emru min qabl ve min ba'du öncesinde de sonra da emir irade Allah'ındır. Allah hem Allah emre, emreder, mağlup olur, emreder, galip gelir. <gülüyor> Bizde de öyledir Allah. Karlı kar <gülüyor> ettirir, zarar ettirir. Mesela <gülüyor> bazen bakarsınız ki yağıyor. Şimdi ço çocuklukta işlerimiz son derece iyi. Yani, 60'lı yıllarda günlük cüromuz 100 bin liranın altına hiç düşmüyor. O zamanki para bugünkü değerde değil, çok yüksek değeri var. Soruyorlar, işleriniz nasıl? Ben iyi demekten bıkmıştım. Yani. Ya Niye soruyorlar? Herkes biliyor işte iyi oldu. <gülüyor> Fakat sonra cenab nasıl tersine çevirdiyse bu defa işlerimiz iyi değildir deyince hiç kimse inanmadı. <gülüyor> bu defa da onu söylememeye başladım. <gülüyor> Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın imtihanı. Hani diyor ya insanı hayırla da şerle de imtihan eder. Orada da o şeylerin imtihanıdır. Ee, Perslerin. Ondan sonra Rum'ları imtihandır. Kazandırır da kaybettirirdi. Ondan sonra diyor ki eee ve yevme yefruhul mu'minun. O gün yani Rumlar, Persleri yeneceği gün müminler sevineceklerdir diyor. Bu bir söz değil mi? Vaat değil midir? Allah. Peki nasıl sevinecekler ya Rabbi? Binasrihi, böyle binasri vereceği zaferle. Şimdi Mekke'de sıkı, çok zor durumda olan Müslümanlar. 3 ile 9 yıl arasında Cenab-ı bir zafer vereceğini öğreniyorlar. Bunlar için çok büyük bir umuttur değil mi? Ondan sonra neydi? Yansurul, men Yansur'u Yansur'u Menyeşşâ Cenab-ı Hak tercih ettiğine yardım eder. Tamam Devam neydi? Ki, ''Ve Azizur Rahim, ''O güçlüdür ve merhametlidir.'' ''Vaadallah'' ''Layuklufullah'' la bak. ''Bu Allah'ın vaadidir.'' diyor. Gördünüz mü? Allah vaadinden hulf etmez. Şimdi, <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de var mıymış bu? Ama bakın, size son zamanlarda sık sık söylüyorum, bizim ömrümüz sınırlı, sizzinkide sınırlı. Bugün varız, yarın hiçbirimiz olmayacağız burada. Onun için Allahü Teala bize bu büyük nimeti verdi. Yani yeryüzünün tamamını, öyle, onun bin katında verseydi şu anda verdiği nimete asla denk gelmezdi. O da nedir? Ayetleri, ayetlerle açıklama nimetidir. Şimdi siz bütün tefsirlere bakın, bu açıklamayı hiçbirisinde bulamazsınız. Onun için bu arkadaşımız haklı olarak soruyor. Niye bulamıyorsunuz? Çünkü bu metot sahabe döneminden sonra unutturulmuş. Onun için Müslümanlar işe yaramaz hale gelmiştir kaderci olmuşlardır falan. İşte bak Allah'ın vaadi diyor, tamam mı? Peki bu Allah'ın vaadi. Mekkeliler Rasulullah'ın söylediğinin doğru olduğunu gayet iyi biliyorlar, değil mi? Mekkeliler de bekliyorlardı. Ulan Allah buna yardım edecekse tabii ki bizim bizim aleyhimize olacak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in e, zaferi Mekke'den aleyhine olacak. Onun için Mekkeliler de dikkate takip ediyordu şeyi. Kuzeyden gelecek haberleri. Ne zaman ki şey, Ebu Süfyan kervanıyla Suriye'deyken duydu ki, Rumlarla Persler savaş yapacakmış. Sonucunu biliyor muydu Ebu Sufyan? Biliyor sonucu. Mekke'de inmiş ayetler. O gün Müslümanlara zafer verilecek. Bak o vadiden Ebu Sufyan da haberi var. Onu bildiği için hemen eyvah kervan gitti diyor. Çünkü o o bölge, senede iki kervan çıkarıyorlar. Yazın Şam tarafına, kışın Yemen tarafına. Kervan son derece önemli. Kervan gitti diyorlar. Diyor ve kervanı kurtarmanın telaşına giriyor. Müslümanlar da diyor ki eh bak demek ki Rumlarla şey karşılaşıyor. Allah bize biz za şey zafer verecek. Onu hay hayal edilecek olan en güzel şey işte kervandır. Demek ki Allah kervanı bize verecek. Tamam. Bak karşılaşma şeyin Ebu Süfyan'ın kervanı şeyde. Mekkeliler ne diyor? Eyvah kervan gitti bir ordu çıkarıyorlar. Niye başka zaman ordu çıkarmıyorlardı o zaman çıkardılar? Niye bu Sufyan başka zaman Kervanı sağdan soldan geçirmiyordu o zaman geçirdi? Tarih kitaplarında bunu da bulamazsınız, yoktur. İşte bak Kur'an-ı görüyor musunuz ne kadar ayrıntılı tarih bilgisi veriyor. Ondan sonra işte o ayette bundan bahsediliyor. O sıra Mekke ordusu geliyor. Müslümanlar bir anda Kervan takibi için çıkan Müslümanlar Allah bir, bir şey verecek biliyorlar. Bir bakıyorlar ki "Entum bil udveti dünya siz vadinin alt tarafındaydınız. Wahum bil udveti'l kusfa onlar da üst taraftaydı Mekke ordusu. Varraku'f asfele minkum kervan da siz biraz aşağıınızdaydı ve letevettettum lektelftum fil miat." sözleştiydiniz böyle bir denk gelmezdi. Şimdi Müslümanlar ne yapacak? Allah Allah. Şurada kervan. Bu Mekke ordusu. Acaba Allah Mekke ordusunu bize verecek kervan mı? Çünkü ikisinin birden olmaz. Biri mutlaka kaçacak. Ya yani Müslümanlar zaferden eminler. İşte orada Allahü Teala diyor ki Enfal suresinde وَاَيْدِ عَيْدُكُمُ اللّٰهِ Hanisi Allah vaad ediyordu, vaad etmişti daha önce ya. اِحْتَتْ تَاِفَتَيْنَا نَحَ لَكُمْ Bunlardan birisi sizin. وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ لَا تِشَوْكَتِي تَكُونَ İstiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun, zaten kervan için çıkmıştınız Mekke'den, Medine'den. Onun için savaş için çıkmamışlardı. Yalın kılıç çıkmışlardı. Kervan ne ki 40 kişilik bir şey, koruması var o kadar. Ama Mekke'den koskoca bir ordu çıkmış gelmiş, daha bir buçuk sene evvel oradan kaçıp geldiğiniz bir Mekke'nin ordusuyla yüzdeye gelmeyi kim göze alabilir? <gülüyor> Bak, siz istiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Allah ne istiyordu? ve اللّٰهُ hakka bi-kelmati ve وَيَقْطَعَ دَا بِرَى Allah da daha önceki sözleri sebebiyle, yani bunlar seni buradan çıkarırlarsa, İsra suresinde, onlar da burada fazla kalamayacaklar. Benim kanun, kanunum budur diyor İsra suresinde. 76 mıydı? İsra 76 galiba. Ha, İsra 76 diyor ki, bak bunlar seni çıkarırlarsa burada fazla kalamazlar. İşte diyor ki, benim benim sözüm de gerçekleşsin, onun için kervanı severiyordum ki bu kafirlerin kökü kazınsın, siz Mekke'ye gidesiniz. Peki, Müslümanlar işte orada Allah söz verdiği için zaferi kazandırama, ama Allah'ın emrine uymadıkları için Mekke'ye de gidemediler. Hangi emre uymadılar? Düşmanı tamamen yere sermeden esir aldılar. Rasulullah eğer vahiy vahiy gayrimettuv denen yani her şeyi vahiyse böyle bir şey olur mu? Ama öyle bir rasul bana örnek olamaz. Bana böylesi örnek olur. Bak Rasulullah olmasına rağmen Allah'ın emrine uymadığı için Allah söz verdi diye buna zafer, ver, zafer verdi. Onun için 68. ayetinde diyor ki ''Levla kitabu min Allahi sebaka'' Önceden bir kitap yani ben size o Kur'an'da bir söz vermiştim ya bu olmasaydı diyor Mekke'de verdiğim söz. işte o Rum Suresi lemesekun fi ma'akatum azabun azim. O aldığınız esirlerden dolayısıyla büyük bir azaptı. Burada buradan galip değil mağlup gidecektiniz diyor Allahü Teala. Tamam? Yani Müslümanlar zaferi kazandı ama imtihanı kaybettiler. İmkanı kazanması için Resulullah sallallahu aleyhi ve Mekke'yi fethetmesi beklendi. O zamana kadar işlediği günahı Allah affetmedi. Ondan dolayı ne zaman Mekke'nin kapısı açıldıysa, yani o Hudeybiye antlaşması olduğu zaman ne dedi Cenab-ı Hak? اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ Senin için önünü tümüyle açtık ki liyafir اللّٰهُ مَا تَغَدَّمَ مِنْ ذَنْ بِكَ Önce yaptığın ve ondan sonra işlediğin günah Allah affetsin diye yanlış şey yaptın, günah işledin. O günah Allah affetsin diye. Ne zaman ki Rasulullah Mekkeyi fethetti, o zaman Cenab-ı Hak sureyi indindi, indirdi, indirdi idaça anasurluğu ve el Allah'ın yardımı gelir de fetih müesser olursa Mekkeyi fethedersen el feth, fetih suresi bak karıştı, bak işte müteşabih hayat bu. Göreytin <gântil> nasih adkulu ne fi dinillah ya İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğinde görürsen fessebbih bir hamdi rabbik her şeyi güzel yapması sebebiyle ona boyun eğ ve estafir işte o zaman ya Rabbi ben affetti. İşte böyle birisi bana örnek olur. Hem aynı işleyeceksin hem de ondan sonra <"Gülüyor> ya Rabbi ben affet diyeceksin öyle şey yok. Önce döktüğünü temizlersin ondan sonra ya Rabbi affettir. İşte böyle birisi bana örnek olur. Başkası olmaz. Bugün biliyorsunuz Müslümanlar gırtlaklarına kadar faize girmişlerdir. Faize boğuluyorlar. Bunlara Cenab-ı Hak Müslüman diyecek mi onu bilmiyorum ama biz Müslüman diyoruz. Aksini bilmediğimiz. Bunlara fetva veren hocalardan bir tanesi beraberdik. Fetva verdi. Ezan okunduktan akşam namazı için ben tabi ona şey yaptım, dedim ki bu mübarek dini maskara olarak göstermeye hakkın yoktur, dedim. Orada da gerekeni söyledim kendisine. Çünkü böyle numaralarla, şeyle böyle <gülüyor> pisliği yeşil bir ambalaja sararak fetva veriyor. Ezan okundu, namaz kılacağız diye iki bina, namaz namazı kılalım, Allah günahlarımızı affetsin. Müslümanlar pisliğe batır, namaz kıldı mı günah affedilecek, öyle mi? E tabii siz Resulullah'ın bu şekilde örnekliğini kaybederseniz hocalar bu hale gelir. Var mıymış şey Kur'an dışında vahiy var mıymış? Peki Tahrim suresine açalım bakalım Tahrim suresini. Baş ne diyor Allahü Teala burada? Üç, 559. sayfa 3. ayet. Ve ile serren nebiyle bazı ezvaci hadise. Orasıydı değil mi? Heh. Allah şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisi eşlerinden birine bir söz, gizce bir şey söyledi. فَلَمَّ مَنَبَّئَتْ بِهِ Yani birisine sırrını vermiş, o da bunu tutmuş, başkasına söylemiş, eşlerinden birisi. وَعَذَهَرَهُ <gülüyor> اللّٰهُ Allah da Rasulünü buna mazhar etti, yani Rasulullah da öğrendi bunu. Eşinin birisine söylediğine dair. ve arada bat. Söylediklerinin bir kısmını ona bildirdi. Şöyle şöyle bir şeyler söylemiş, tamamını değil. Yani eşine bak şöyle şöyle bir şeyler söylemişsin falan diye falancaya söylemişsin. Yani sırrını başkasına ifşa ettiğini haber veriyor. Felem menbeha bihi galet. Bunu o, o, sırrını verdiği eşine, eşine haber verince diyor ki menem bekeha e da bunu sana kim söyledi? Bunu öbür eşi söylemiş olabilir, değil mi? Peki şimdi size birisi bir sır verdiği zaman, bunu konuştum. Bunu sana kim söyledi dediğin zaman kaynağını söylüyor musunuz? He? Söylüyor musunuz? Söylesen o ikisi birbirine girer. Rasulullah da söylemiyor. Ne diyor? <gülüyor> Nebbi enniy elalimul habir, alim ve habir bana bunu haber verdi. Çünkü Allah'ın Allah her konuda Allah'ın emri olması hiçbir şey olmaz. Şartları Allah yaratır. Şimdi Cenab-ı Alim ve Khabir bana haber verdi diyerek eş, eşlerini birbirine düşmekte kurtarmış oluyor. Yani falanca haber verdi değil mi? Tabii elbette ki Cenab-ı Hak bu şartları yaratıyor. Peki burada başka şey de olamaz mı? Olabilir. Başka şey de bekarlı olabilir. Niye oluyor? Mesela <gülüyor> Vahiy, vahin değişik şekilleri var. Biz bunu gördük yani defalarca. Bakın şeye Şura suresinin 42. ayetini açın, 487. sayfa, şey 51. ayet, 42. Sur 51. ayet. Evet. Diyor ki Allahü Teala, ve makane li beşerin en yükelli Burada da yine beşer geçiyor. soru sorarlar, selam. Ve meken eli beşer ile Allahu Allah hiçbir beşerle konuşmaz. İlla vahyen, ancak vahiy şeklinde konuşur. Cenab-ı Hak içinize bir takım şeyler hissettirir. Anlarsınız bazı şeyleri. Peki? işte Musa Aleyhisselam'ın annesine vahy etmedim işte çocuğunu emzir şunu yap falan diye. Meryem validemize şimdi bunlar Rasul mü? Elmin veya hay ya da perde arkasından bir rüya görebilirsiniz. Başka bir şey olabilir. Hepimiz hepimizde olur bu tür şeyler. Ev yursile rasulen fe yuhye bi idimah. Ya da Rasul gönderir. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu Kur'an-ı Kerim resulle gelmiştir. Peki, o da Kur'an'ın bir ayeti. Kur'an'ın bir ayeti de, şey de Kur'an'ın bir ayeti, Aleyhisselam'ın annesinin durumu da, Meryem validemize bir Kur'an'ın bir ayeti. Ama gelen vahilerde eğer o gelen Rasul bunu falancaya tebliğ et diyorsa, o risalet gereği olan bir şeydir. Ama burada da bu olayı Cenab-ı Hak bize anlatıyor, bunda meseleyi öğrenmemizi sağlıyor. Bunlara bakarak bir vahir gayr-i metduva hükmedilemez. Şimdi peki why şun tam bu bu sureye bakalım. Bakalım. Bakın tam bu surenin ilk ayetini lütfen okuyalım. Yani Tahrim suresinin. Şimdi madem Resulullah'a vahiy, vahiy geliyor. Allah vahiy gayrimetullah şey yapıyor. Ne diyor Allah burada? Mealden okuyacağım. Dur. Bak. Ey peygamber Eşlenen rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah vahyetmişse böyle bir azarlama olur mu? Bir kere peygamber kelimesi yanlış, nebi bu? Ya üyen nebi, ey nebi. Çünkü rasul ol, olduğu zaman gelen ayeti tebliğ ederse Rasul'dur. Nebi kendi görüşünü ortaya koyduğu zaman da yani şey tebliğ de yapabilir, nebi rasuldür ama sadece nebi olduğu zaman kendi yorumu söz konusu olabilir. Bak, lime tuharrimu ma ahallallahu lek Allah'ın sana helal kıldığını niye haram kılıyorsun? Bak helal haram görüyor musunuz? E peki vahiy gayrimettub varsa Allah böyle bir şey der mi? Allah haram kıldıracak ondan sonra niye haram kılıyorsun diyecek öyle mi? Bak burada Nebi ile Nemetu harruhumu hallallahe diyor. Ali Araf 157'de diyor ki Resul şeyle yuhillu lehumut tayyibatu yuharrimu alehimul khabait. Onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar. İşte bizim ulema maalesef nebi ve Rasul farkını bilmediği için bu iki ayetin içinden de çıkamaz. Anlatabildim mi? Bak kızmadan anlattım gördün mü? Vahi gayri diye bir şey olamaz. Bu Kur'an'ı anlayamadıkları için mecbur kaldıkları şeydir. Çünkü Resulullah'ın sözünün hangi ayetten çıktığını bu metot olmayınca tespit imkansız oluyor. O zaman da bakıyorlar ki söyleyecek söz kalmıyor. E, herhalde bir vahiy gelmiştir diyorlar. Bu da çok kötü bir şey. Rasulullah aya Allah'ın ağzı oluyor, konuşuyor. E, Kur'an-ı Kerim'de belli işte Allah böyle dedi diyor. Allah dedi Allah dedi demesine gerek kalmadan bir şey söyledi. Allah'ın sözü haşu Allah mı yani Allah'ın sözü mü? Reşio şey olur mu? Evet.